Yolda, trafikte bir yere park edilmiş ama motoru yok. Motorsuz bir araba. Size araba olarak hediye edilse ne yaparsınız bu arabayı? Gazına basıp götüremezsiniz, motoru yok çünkü. Motorsuz arabayı çekiciye takıp gideceği yere götürmek zorundasınız. Ve siz motorsuz arabayla yol alamayacağınız gibi onun nereye park edildiği de başınızın derdidir. Eğer size gerçekten bir iyilik yapılacak araba verilecekse o arabanın motoru olması lazım. Yakıtı olması lazım. Değerli kardeşlerim, çok iyi bir arabadan söz ediyorum. En pahalı, en modern, en şık, koltukları en güzel arabadan söz ediyorum. Ama motoru olmadığı sürece o arabayı siz taşırsınız. On adım öteye götüremezsiniz. Bu arabanın koltukları ceylan derisinden yapılmış deseniz ne olacak? Balkon değil ki Ceylan derisinde oturacaksın. Motorsuz araba dert arabadır. Bunun aynaları çok güzel. Uzağa gösteriyor. Kör noktası yok. Ne kadar güzel olursa olsun aynası. Bugün dünya Müslümanları olarak aziz kardeşlerim şeriatı olmayan bir İslam tıpkı bunun gibidir diye anladık sonunda şeriatı olmayan İslam motoru olmayan şık bir araba gibidir onu çekiciyle götürmek zorundasınız yüz senedir topraklarımızda güzel Müslüman ama şeriatçı değil şeriat çok kötü şeriatsız Müslümanlık diye bir Müslümanlık başımıza kakalandığı için demokrasi olmadan İslam'ı ne yapacaksın? Demokrasiyi kurtarıcı olarak Müslümanların önüne getirdiler. Laiklik kurtarıcı olarak Müslümanların huzuruna çıkarıldı. Neden? Önce şeriatı kaldırıldı İslam'ın. Şeriatı yok. Şeriat yasak kelime itham edilecek bir kelime terörist der gibi şiraatçı dendiği için ve bu ne yazık ki eli tesbihli Güya eli Kur'anlı Güya insanlara beğendirildiği için bu tavır Neticede demokrasi olmasa laiklik olmasa, Kapitalizmin faizci ruhu olmasa İslam bir adım gidemez. Buna bu yüzden inandırıldık. Çünkü motoru çıkarılmış, motorsuz en lüks araba çekiciyle bir yere gidebilir. Onun dışında boşuna duran veya kullanılamayan bir nesne haline gelir Maket arabadır o. Motoru yoktur maket arabadır. İslam'ı şeriatsız hale getirdikleri zaman zihinlerimizde maket din haline getirdiler İslam'ı. Maazallah. Böyle bir İslam olmaz şüphesiz. Ama evirdiler, çevirdiler, becerip, ya şeriata gerek yok işte idare ediyoruz. Ne güzel dediler. Ceylan derisinden koltukları var ne demek? Ramazan-ı Şerif'te mükemmel Ramazan. Mükemmel İslam. Yahu şu sadakalar dağıtan İslam var ya ne güzel din o elhamdülillah. Bir yanağına tokat vuranı, öbür yanağını da göster diyen zilletli ahlakı da nasıl olsa İslam'a yamadın. Şirin bir İslam ortaya çıktı. Ürkütmüyor kafirleri. Niye? Motor yok bir yere gidemeyecek zaten onu yürütecek olan bir demokrasiye ihtiyacı var. Ek sisteme ihtiyacı var. Kardeşlerim, aziz kardeşlerim, mümin kardeşlerim, motorsuz arabaya razı olacak kadar aklı kıt olmadıkça bir insanın, şeriatı olmayan İslam'ı da savunamaz. Bu bir kafir tuzağıdır şüphesiz. İblisin asırlardan beri planladığı şeydir. Bunu daha önce Yahudilerde denedi. Çok büyük oranda Yahudilerde başaramadı. Ama Hristiyanlarda denedi. yüz başarılı oldu. Şeriat'sız bir Hristiyanlık üretti. Her şey dışarıdakilerin yani Hristiyan olmayanların planıyla, projesiyle oluyor. Ama Hristiyan birisi öldüğünde Tanrı'nın cennetine gidiyor. Tanrı'nın cennetinde, huzur içerisinde o. Hatta Tanrı'ya misafir gittiği için onların deyimleriyle ölülerini pudralıyorlar, tıraşlıyorlar, yıkıyorlar, kravatlarını takıyorlar, gözlüğünü takıyorlar, Tanrı'ya yolcu ediyorlar onu. Motorsuz arabanın yolcuları bunlar. Çocukların boş yere gaza basıp an yaptıkları gibi din arabası yürüttüler. Kaç asırdan beri. İsa Aleyhisselam'ın mübarek isminin lekesi oldular. Hristiyanlar asırlardan beri bu tuzağa düştüler. Üstelik de o kadar tuzağa düştüler ki Müslümanlara da siz de böyle yapın, çok modern olursunuz, çok iyi dindar oluyor insan, putralanıp, kravatlanıp, Tanrı'ya gidiyor. Kesinlikle kıyamete kadar, kıyamete kadar Allah'ın dini, böyle bir din olmayacaktır. Çünkü Allah, dinini koruyacaktır. Ölülere, okunmasında sakınca görmedikleri Kur'an, şeriatın ta kendisidir. Hem şeriata düşman oldular, hem de şeriatın ta kendisi olan Kur'an'ı, ölüleri için rahmet kitabı olarak okuttular. İstanbul'a üniversite okumaya, çocuğunu gönderirken babalar, aman komünistlere bulaşma, terör örgütüne ve şeriatçılara bulaşma, geri gel dediler. Şeriatı, insan katliamı yapan, devletle savaşan, kurumlarla denk andılar. Sonra o adamın, çocuğuna, terör örgütlerine, komünistlere ve şeriatçılara bulaşma, diyen adamın, annesi öldüğünde, oğlum gel, Nenen için hadim indireceğiz gel dedi Allah Bu adamın Şeriatçılara ve teröristlere ve komünistlere bulaşma diyen adamın O kimliğine mi bakarak onu diriltecek kıyamet günü Yoksa Annem öldü ona Kur'an okutturuyorum diyen kimliğine mi bakacak bakalım Bir kilo balla bir kilo zehir karışınca Nasıl oluyor bal nasıl oluyor zehir merak ediyorum Ballı zehirden başka bir şey olmuyor aslında. Ballı zehir oluyor. Bunun için kardeşlerim eğer, herhangi birimizin geçmişinde, Allah'a sövmek gibi, haşa, İslam'a sövmek gibi, Kur'an'a sövmek gibi, Peygamber'e sövmek gibi maazallah, bir hata, irtikabı varsa, kesinlikle istiğfar edip, Rabbimize dönüp, İman tazelememiz gerektiğini biliyoruz. Aynı şekilde şeriata dair bir hakaret varsa, İslam şeriat demek olduğu için, bundan da istiğfar edip Allah'a dönmemiz gerektiğini bilmemiz lazım. Ben bilmiyordum İslam'a sövülmesinin günah olduğunu diyemeyeceğimiz gibi, ben bilmiyordum şeriata sövmenin Allah'a, dinine, peygamberine, İslama hakaret etmek olduğunu bilmiyordum diyemeyiz. Ne biliyordun sen Müslümanlık olarak? Ne biliyordun? Şeriatın kötü olmadığını, değil kötü olmadığını, İslam demek olduğunu bilmiyordun da ne biliyordun Allah adına? Benzinanın haram olduğunu bilmiyordum diyebilir mi bir Müslüman? Ne biliyordun o zaman? Hocalar bunu konuşmadılar. Sözüne de gerek yok. Hangi hocayı dinledin? Çocuğunu küçük yaşta Kur'an öğrensin diye gönderdiğin camide çocuk hatim indirdi diye seviniyordun ya o indirdiği hatimde allah Teala ben seni şeriatçı bir peygamber olarak gönderdim diyor Kur'an-ı Kerim'inde ufak tefek Gözden kaçan şeyler için bir özür bulunulabilir kardeşlerim. Ama yüz senedir küfür namına bayrak sallayanlar, küfür namına adım atanlar, şeriat kelimesini ilk slogan olarak kullandılar. Ne garip tecellidir ki, ilk defa İslam'ın devletine karşı kıyam ederken de, Şeriat isteruk diye meydanlara çıkmışlardı. Şeriatı idare eden halifeye karşı şeriat isteruk diye çıkmıştı Yediçeriler. Öyle kullanılmışlardı. De onları devşirip de Müslüman olarak İslam ordusuna alanlara karşı tekrar öbür tarafa devşirildikleri zaman kullanılırken şeriat isteyin. Şeriatçı görüntü verin, şeriatın da devletini yıkın, diye kullanıldılar. Tıpkı şimdi, insan hakları, ahlak, hürriyet diye ortaya çıkıp, insan katliamı yapan teröristler gibi. Nasıl şimdi hakkımızı, hürriyetimizi istiyoruz, insanlığımızı istiyoruz, onun için insan öldürüyoruz, diyorlar ya, böyle bir tiyatroya, inandırıyorlar ya bizi, ve onları kullanan, Maşa olarak kullanan güçler de, Yahu adamlara hürriyet verin, Bunlar da insan yahu, Bırakın rahat öldürsünler sizi. Diyorlar ya adeta, Adeta değil, Böyle diyorlar ya, Aynı şeyi, Yüz sene önce bu topraklarda, Osmanlı'nın başında duran, Devletin başında duran, Ve ümmetin halifesine karşı, Şeriatla hükmeden halifeye karşı, Şeriat isteruk, Diye sirkeci de yürüyüş yaptırdılar. Sonra, İnkılap yapıp istedikleri şeriatın devletini yıktıktan sonra kahrolası şeriat demeye başladılar. İstedikleri de istemedikleri de başkasının adına çıkardıkları sesti zaten. Onların, kafirlerin yani böyle bir tuzak kurmuş olmaları onlar açısından normaldir. Bizim de normal görmemiz lazım. Adem babamızı cennetten çıkarmaya sebep olan İblisin kıyamete kadar plan projelerinin bitmeyeceğini zaten biliyorduk biz. Bitmesini de beklemiyoruz. Bekleyecek kadar gafil değiliz. Ama mesela bu konuyu dinleyen Müslüman tesettürlü hanımefendiler bizimle ilgili bir şey anlatmıyor herhalde hoca efendi deyip bu konuyu nasıl teğet geçeceklerdir şimdi üstündeki tesettür şeriatın tesettürüdür. Şeriat tesettürüdür. Şeriatı konuşurken benimle ne ilgisi olacak? Herhalde alimler arasında bir konu olarak konuşuyor, konuşuyor insanlar. Bu araba senin üzerine kayıtlı. Motoru yok arabanın. Motorsuz araban var senin. Vergisini de saf saf veriyorsun. Bir gün bir metre bir yere gidemeyeceksin bu arabayla. Motoru yok çünkü. Şeriatı olmayan bir İslam'la Allah'a nasıl gideceksin? Burada kardeşlerim kafirlerin belli bir plan yapmaları, İslam'ı içinden çökertmek, motorsuz araba haline getirmek için yüzlerce senedir uğraşmaları kadar tabii bir hakları yoktur. Kökten uğraşamıyor. Kaç defa haçlı orduları kurdu. geldi Her geldiğinde perişan olup geri gittiler. Anadolu'nun bağrına çarpan haçlı orduları Leş sürüleri gibi geri dönmek zorunda kaldılar. Canlarını zor kurtardılar. Baktılar ki, ordularla yapılmayan iş, motoru söküldüğünde çok daha kolay oluyor. Trafikten men ediyorsun, motoru yok çünkü bunun. Demokrasi, laiklik, liberalizm, komünizm, faşizm, maoizm, ne kadar izim muzim varsa, hepsi dünyada, hak yönetim oluyorlar da, bir tek İslam, Allah'ın dini, Allah'ın yarattığı kullarında hiçbir zaman söz hakkı olmuyor, motoru yok çünkü. İslam dünyada bir buçuk milyar oldu. Yedi milyar olsun zararı yok. Yedi tane dünya bankasındaki adam yönetsin dünyayı o zaman. Şeriatı yok. Şeriatı yok demek faize karışamıyor demek. Ahlaksızlığa karışamıyor demek. Cinayetlere mani olamıyor demek. Parayı yönlendiremiyor. Aileyi yönlendiremiyor. Çünkü şeriat demek, nikah demek. Talak, boşama demek. Şeriat demek, babayı, anneyi evde bir yere oturtmak demek. Evladı bir yerde oturtmak demek. Şeriat demek, nasıl kazandın, nasıl harcıyorsun, hesabını ver demek. Şeriat demek, ahlak demek. Şeriat demek, caminin önünde meyhane açamazsın demek. Şeriat demek, Hristiyansan. Hristiyanlığına rağmen İstanbul'da yaşayabilirsin. Kudüs'te yaşayabilirsin. Yahudi'de olsan Kudüs'te yaşayabilirsin. İstanbul'da yaşayabilirsin demek. Dininin farklı olması, İslam toplumunda yaşayamayacağın anlamına gelmez demek. Ama İslam'a dil uzatamazsın. Müslüman'ı hor göremezsin. İnsanız beraberiz, ama sen dünya emperyalizminin dinindesin diye, batının güya din olarak gördüğü, Hristiyanlıktasın diye Müslümana diklenemezsin demek şeriat lisanıyla olduğu için, şeriat ona bunu söylettiği için şeriatı olmayan Müslüman, motorsuz İslam istediklerinden bugün karşımıza çıkan tabloda biz kendimize ait hiçbir şey söyleyemiyoruz. Bu yüzden alimlerimiz, Faiz haramdır diye yüksek sesle bile söyleyemiyor. Yasalara çarparsın çünkü. Faizin dünya ekonomisindeki serüveni zaten iyi değil. Hep pahalılık nedeni oluyor. Onun için üretim ekonomisi istiyoruz. Üretim ekonomisi de faizlerin çok düşük olmasını gerektiriyor. Demek zorunda bırakıyor. Faiz zehirdir. Sıradan da bir zehir değil. Saf zehirdir. Kokusu bile öldürür. Bir yere onun kutusunu açmadan sızdığı kadarıyla bile toplumu batırır. Lanettir faiz. Zina kıyamete kadar hiçbir insanın hürriyeti olamayacaktır. Zina hürriyeti olamaz. Fuhşa götüren, zinaya götüren hiçbir şey hürriyet değildir. Böyle bir hürriyet çılgınlıktır. Allah'ın lanetini üzerimize çeker. Hırsızlık hak değildir. hırsızlığa Allah'ın takdir ettiği ceza insanlığın kıyamete kadar alternatifini bulamayacağı bir cezadır çünkü Allah'ın alternatifi yoktur bu kainatta Allah'ın alternatifi yoktur ki verdiği cezaların alternatifi olsun şeriat tabii kadınlar üzerinden bastır şeriat düşmanlığını neden? Allah bak haksızlık yapıyor ne yapıyor? erkekler bir puan öndedir diyor sen mi yarattın da Allah'ın kullarını, kimin ne olacağını belirliyorsun? Yaratan Allah. Birini bir yere koymuş, öbürünü öbür yere koymuş. E bunlar İslam'ın motor gücü. Toplumu yönlendiren, organize eden varlığı İslam'ın. Bunun için şu kadar milyon Müslüman olarak yaşadığımız şu topraklarda veya şu kadar milyar olarak yaşadığımız İslam coğrafyasında motorsuz bir İslam yaşadığımız için Şuradaki Müslüman görüntüsüne bak ya. Avrupa'daki de Hristiyan görüntüsüne bak. Adamlar huzur içerisinde. Buradaki görüntüye bak. Berbatlık. Niye berbatlık bunlar? Motoru alınmış bir arabada oturmuş yolcular. Yüz senedir, yüz senedir bu arabada bekliyorlar araba gidecek diye. Gitmez. Yüz sene daha da gitmeyecek bu araba. Motoru yok arabanın. Nereye gidecek bu araba? E, ceylan derisi üzerinde çok mübarek bir peygamberin ümmeti olarak, üstelik de koltuklar çok geniş, iki kişilik koltuğa bir kişi oturtmuşlar, ne güzel araba, motorsuz araba, Orta Doğu karışıkmış, karışık olmayacaktı da ne olacaktı? Müslümanların huzuru yok, huzuru mu olur? Çekici bekliyorlar, çekici bekliyor, Kur'an, iki mümin kavga ettiği zaman, Allah'a iman edenler olarak aralarını bulun, aralarını bulmanıza karşı çıkan taraf olursa savaşın onlarla, vurun şamar ediyor. Filan yerde Müslüman gruplar birbiriyle dövüşüyormuş. Kim Allah'ın bu emrini yerine getirecek? İşte şeriat bu. Dövüşen iki mümine bu topraklarda kavga edemezsiniz. Ne biçim grupçuluk bu? Böyle bir şey olmaz deyin diyor Kur'an. Şeriatın emri bu. Ama bunu kimle uygulayacaksın? Halifen yok. Motorun yok. Çağıracaksın çekiciyi. Kim çekici? Yahu battı bu savaşı önlese. Çekici işte. Çekici çağırıyorsun. Senin motorun hareket etmiyor. Yüz senedir İslam diye motorsuz arabayı bize lanse edenler. Üstelik de birisi çıkıp Seyyid Kutup gibi rahmetullahi aleyh. Ya bunu motorunu getirin bu arabanın. Nerede bu motor? Dediği zaman vay aşırı radikal. Vay Müslümanların huzurunu kaçıran adam. Sen ne yapıyorsun deyip onu da tepeliyorsun. Cici İslam, güzel İslam, ceylan derisinden koltukları olan arabamız. Lastikleri de çok şişmiş ama. Miraç kandilinde de lastikleri şişiyor. Havalanacak ya şimdi. Motor yok. Motor yok. Bir çocuk... Üniversiteye gittiğinde arkadaşları kim filan diye merak etmeye görsün. Yahu bizim çocuk gitti sakal da bıraktı üniversitede. Karıştı şeriatçılar herhalde. Ya ya sakal da bıraktı. Eyvah çocuk gitti. Çocuk git. Ama kandil akşamı İslam ne güzel. Ne güzel. Çocuk bir de her hafta bir derse gidiyormuş. Tefsir okuyorlarmış. Çocuğun geleceği gitti ya. Gitti geleceği. Zavallı yanamayacak cehennemde geleceği gitti. Cehenneme gitmesi mi çocuklarımızın kurtulması? Biz kızı İstanbul'a üniversiteye gönderdik. Yahu ferace ile geri geldi. La ilahe illallah. Allah muhafaza buyursun diye bir de dua etmiyor mu? Alışmış motorsuz arabada keyif sürmeye. Kardeşlerim. Bir gün İsrafil aleyhisselam suğurunu üfürecek bu plazalar, gökdelenler, bütün bu varlıklar, köprüler, yollar toz duman olacak o zaman. Toz duman olacak. Şu dünyayı Allah pamuk ipliğinin uçuştuğu gibi, pamuk küçük parçalarının havada uçuştuğu gibi, Uçuşturacak ağaç yapraklarının sonbaharda uçtuğu gibi demiyorum onlar kocaman şeyler zaten. Şu büyük ağrı dağları Everest tepeleri bir kalem ucu kadar dahi olmadan uçuşacaklar toz haline gelecekler. Yok olacak şu kainat. Sonra bir daha öfürdüğünde de herkes mezarından çıkacak. Allah çocuklarımızı şeriatçılardan, komünistlerden, teröristlerden muhafaza buyursun diyenler, o gün dirilecekler, anadan uğrayan çırılçıplak dirilecekler o gün. Biz kızı üniversiteye gönderdik, ferace ile geri geldi. Ne hallere düştük? Kime karıştı acaba ya, kime karıştı? Nasıl bu motorsuz arabadan çıktı da motorlu bir arabaya bir bindi? Diyen hacı anneler, umreye gittiği için teselli bulan anneler, Babalar, Müslümanlar, Müslümanların başında bir vakıfta, bir yerde eğitim verdiğini düşünüp aşırıya kaçma, aşırıya kaçma. Zamanı değil şimdi. Allah'ın şeriatının zamanı değil şimdi. Ya, ya, becerip insanlık asrın birinde Allah'ın kabzasından kaçtı, kurtuldu demek ki. Ne güzel ya, ne güzel be. Yuh olsun bu anlayışa yüzlerce kere yuh olsun Yahudiler bin kere oynadıkları Tevratlarına rağmen İsrail'i şeriat devleti olarak kurdular be bu devlet şeriat devletidir yazıyor anayasasında ama Yahudi şeriatına göre ve şeriatları yasak ediyor diye hahamın besmelesiyle kesilmeyen etleri bile İsrail'e sokmuyorlar Oteldeki turistlere bile et yedirmiyorlar. Besmelesizdir diye. Ben şurada mezbahanelerimizi belediyeler kontrol ediyor mu? Müftü efendilerden onay alıyorlar mı desem? 20 sene hapis yatarım herhalde. Şeriatçılık propagandası olur bu çünkü. Yuh olsun bu idrake. Kendin nereye gideceksen git nesli bırak. İslam'ı bırak bari. Motorunu takıp devam etmek isteyen, mübarek bir nesil geldi elhamdülillah. Oynamak istemiyoruz bu arabanın direksiyonuyla. Yalan yere niye vites kutusuyla oynayıp durayım ben? Elhamdülillah, bu uyuşuk nesil gitti, umreyle, ve kendilerine göre icat ettikleri, nafile yoğunluğuyla, bu açığı kapatacağını zanneden, nesil gitti, Rabbime hamd ediyorum. Hatta erkeklerine bile gerek kalmadan, Mübarek bir kız nesil geldi, Allah'ın izniyle bu motoru elleriyle takacaklar ve Rabbim şeriatıyla hazır İslam'ın müminleriyiz diye haykıracaklar bu topraklarda Allah'ın izniyle. Bunu kimse önleyemez. Kimse önleyemez. Kur'an-ı Kerim'in yüzlerce ayeti şeriatın özüdür. Buna razı olmak zillettir. Bahane hazır. Kafiri uyandırmamak lazım. Uykusuz kalsın kıyamete kadar bütün kafirler. Başları yastık görmesin inşallah. Ne demek kafirleri uyandırmamak lazımmış. Zamanı değilmiş. Hangi zaman Allah'ın değil ki şeriatı o zamanda ayıp olacak. Yüz senedir, tam yüz sene oldu. Şeriat isteruk diye sirkeci meydanında haykıranlardan, boş boğaz konuşanlardan... Şimdi şeriat düşmanlığı yapanların geldiği zaman yüz sene oldu. Bu yüz senede istemedik şeriatı, motorsuz arabada yolculuk yaptık da ne elde ettik? Memnun mu oldu kafirler? Takdir mi ettiler? İşgal etmeyelim topraklarınızı mı dediler bir kere olsun? Kardeşlerim, bu kadar büyük hile olur mu ya? Yüz senedir bu arabada elimiz kolumuz bağlı gidecek diye bekliyoruz. Billahi 500 sene daha gitmez bu araba. Motor yok kardeşim nereye götüreceğin arabayı ya? Bir zamanlar geldi komünist blok çekmeye çalıştı arabamızı. Yahu bunlar iyi çekemiyor tır çekicisi herhalde bu dedik onları beğenmedik. Şimdi batının çekicileri çok iyi. Kaldırıyor bizi çekici götürüyor. çöl şartlarında, insanlığın tekerleği keşfetmediği zamanlarda bile, Allah'ın dini medeniyet kurdu da, bu kadar teknolojinin ilerlediği bir zamanda, bu ümmet, bu medeniyetiyle, bu dünyada hükümran olamaz mı ya? Ama, elbette yavrum, medreseye git, şeriatçılara karışma, şeriatçı hocadan ders alma, motorcudan ne işin varsınız sen parkta bekleyeceksin Allah'a itimadım o kadar güçlüdür elhamdülillah şu fani dünyayı terk etmeden milyonlarca mümin gencin kızıyla erkeğiyle Rabbimizin şeriatına hazırız biz teslimiz bu motoru taktık ya Rabbi yüz senedir motorsuzdu aracımız şimdi motorunu taktık diyeceği sesleri duyuyorum elhamdülillah Allah'a itimat ediyorum çünkü Yahudiler bile 3500 senedir Musa aleyhisselama hıyanet ettikleri halde bir santim Musa aleyhisselama yaklaşmadıkları halde bu modern çağda dünyanın tek şeriat devleti olan İsrail'i kurdular kurdukları devlete de bir peygamberin lakabı olan İsrail ismini verdiler İsrail Yakub'a Aleyhisselam'ın lakabıdır. Müslüman kalaylayacağı zamanda bir peygamberin ismi üzerinden kalaylıyor İsrail'e. Çünkü bize göre bir peygamberin adı bir parka bile verilmez. Laikliğe aykırı çünkü. Ne hale getirilmişiz kardeşlerim. Ne hale getirilmişiz şeriatı olmayan peygamberin doğum gününü kutladır şeriatından iki kelime konuş bakayım bir doğum haftası yapabiliyor musun o zaman trafiğe çıkmana izin vermiyor motorun yok çünkü senin otoparkta bekleyebilirsin sen diyor dinler medeniyetler tarihinde bekle çok da şirin güzel bir İslamiyet. Ceylan derisinden koltuk yapmış ya, çok güzel. Hatta koltuğu yatırıyorsun, uyuyabiliyorsun 1400 sene. İstediğin kadar uyuyabiliyorsun. Asabı ı keyf için bitirin bir araba hali. 300 sene uyusan keyfin bozulmaz. Ya Rabbi, ey Rabbim, kerim olan Rabbim, camilerinde bile, şeriatına dair ayetlerin, Hadislerin okunmaması yönündeki bu büyük baskıya karşı senin adına Esma-i binlerce kere yemin ederiz ki razı değiliz ya Rabbi. Biz senin dinini şeriatıyla istiyoruz. Aç bıraksın bizi şeriatın gene razıyız ya Rabbi. O şeriat uğruna peygamberin dedesinden kalma Mekke'yi terk edip Yesrib'e gitti çünkü Mekke'de müşrikler yaşayamazsın burada demiyorlardı şeriatını oluşturamazsın burada diyorlardı Mekke'de kabul ettiremediği şey şeriatıydı onun için 13 sene şeriata dair namazın emri geldiği halde zekat ayeti indiği halde uygulayamadı sallallahu aleyhi ve sellem Yesrib'e gitti 3-4 yıl içinde Şeriat'ın bütün talimatları geldi. İslam'ı orada devlet yaptı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çekicilere razı değildi. O pazarlık teklif edildi ona. Şöyle olsun, böyle olsun, kavga etmeyelim dendi. Yani sen motor sipariş verme. Biz çekeriz senin arabanı istediğin yere götürürüz. Ceylan koltuğunda da otursan Bu teklifleri hepimiz biliyoruz. Müşriklerin teklifinde ne vardı? Bozma keyfimizi, bozmayalım keyfini vardı. Şeriat uğruna hicret edildi. Rabbim, meleklerini şahit tut ki, şeriatın olmayan İslam'ı istemiyoruz biz. Böyle bir İslam'ın Müslümanları değiliz. Beceremesek de, Taakatımız yetmese de, senin şeriatın neyse yüzde yüz ona iman ettik ya Rabbi. Başka türlü mümin olmaz ki insan zaten. Kardeşlerim, iman elle tutulur, matematikle hesaplanır bir şey değil ki. İman kalplerimize yükme diyor, irademize yükme diyor. Şeriatımızın emirleri ve yasaklarını kabul edip etmemek, hiç kimsenin anlayacağı bir şey değil ki, uygulamayabilirim, eksik bırakabilirim, ama içimden de, şeriatımı, boş görecek, herhangi bir şeyi, kabul etmem, ben Müslümanım, Rabbim nasıl buyurduysa, öyle ölüp gitmek zorundayım, motorsuz, Arabaya çocuk araba der. Meczup araba der. Şeriatı olmayan İslam'ı çocuk kabul edebilir. Meczup kabul edebilir. Ve bizim şeriatımız Kur'an'dır. Ölülerin ve dirilerin kitabı olan Kur'an'dır. Kıyamet günü Kur'an'ımızın üzerinden cennete gireceğiz veya maazallah aksi olacak kendimizi küçük bir teste tabi tutalım nasıl müslümanız şeriat deyince ne anlıyoruz kesmek asmak vurmak kırmak mıdır şeriat peygamber aleyhisselam efendimizin Medine'de insanlara saadet olarak gösterdiği, huzur olarak sunduğu şey şeriatı değil miydi? Becerip iblis yüzlerce seneden beri geliştirdiği proje sayesinde bize sanki Müslümanlığımız şeriatından koparılsa daha iyi olacakmış gibi inandırdı. Bize derken elhamdülillah elhamdülillah bugün ölsem de dirilsem binlerce kere şeriata kurban olmaya hazır bir ruhun sahibi olarak ölmek istiyorum. Bizlere derken bu gaflete düşmüş 3-5 Müslümanı belki kastediyorum. Böyle bir hataya düştüysek istiğfar etmek zorundayız. Kadınlar kendilerine hoş görünmeyen şeyleri İçlerine sindiremedikleri için şeriat düşmanı olarak toptan İslam'ı kaybetmemelidirler. Erkekler şu bu hoşlarına gitmedi şeriatta diye şeriat karşıtı olarak Allah'ın karşısına geçmeye cüret etmemelidirler. Çocuklarımızı bugün değilse de yarının uygulanacak, motor olarak takılacak, ana parçası olacak arabamızın hareketinin temel noktası olacak, şeriata iman edenler olarak yetiştirelim. Henüz, çocuk bu ne anlar bundan diyorlar ya, Ya Rabbi aklımı koru sen yarabbi Ya Rabbi ya, Ya Rabbi aklımı koru ya. Çocuk, firdevsinden adın cennetine kadar, ırmaklar akan, baldan, sütten ırmaklar akan cenneti anlıyor, anlıyor, Gözünün önündeki Kur'an'daki şeriatı anlamıyor. Ne hikmetse o zaman çocuk oluyor. Bir kanadıyla, doğuyla batı arasını kapatacak kadar büyük Cebrail'i anlatıyorsun çocuğa. Bunu anlıyor. Ya bu ne biçim melek yahu? Bulutlardan daha mı büyük? Bulut ne yavrum, bulut ne büyük diyorsun. Şeriata gelince çocuğun aklı daha erken yahu. Çocuğun aklı daha erken. bu kadar ürkeklik olur mu ya hep Hamza mı şehit olacaktı bu şeriat uğruna alsın bizi şehit olarak Rabbimiz şeriatımız baki kalsın yeter ki yeter ki şeriatımız baki kalsın biz ümmeti Muhammediz sallallahu aleyhi ve sellem peygamberimiz miraca çıkacağı zaman Rabbim bütün peygamberlerin ruhlarını onun arkasına koydu, iki rekat namaz kıldırdı onlara, Mescid-i Aksa'da ve bütün peygamberlik davasının son temsilcisi olarak Allah onu arşa kabul etti. Sidretül Münteha'ya kadar yükseldi. Böyle bir peygamberin ümmetiyiz de biz, el alemin çekicisiyle mi yol alacak bizim aracımız? E bu işleri ben mi icat ettim şimdi? Şeriat kelimesini ben mi icat ettim? 1400 senedir Kur'an-ı Kerim okunuyor. Kur'an-ı Kerim'de Câsiye Sûresi var. Câsiye Sûresinin 18. ayeti var. Allah 1400 senedir Müslümanlara bunu okutuyor. ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيَةٍ مِنَ الْاَمْرِ فَتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَٓاءَ الَّذ۪ينَ لَا يَعْلَمُونَ Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى Biz seni şeriat adamı olarak gönderdik. Şeriatı olan Muhammed'imiz var bizim sallallahu aleyhi ve sellem. Şeriat üzere seni gönderdik. فَتَّبِعْهَا Şeriatçı ol, şeriat Fettibir ha ol, ve la fettibir ahwa, olanlarla ilgili. Bu cahillerin sistemlerine uyma. Kur'an, Kur'an, Casiye suresi 18 ayet. Fettibir ha şeriatçı olacaksın diyor Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ve la tetbi ehva'ellezina la ya'lemun. Çekicilere bakma sen. Bu arabanın motoru yok diye çekici. O tarihin çöplüğüne mahkum olmuş. Uyduruk beşeri sistemleri çekici olarak biz alıp tarih çöplüğüne taşıyacağız inşallah ümmeti Muhammed olarak. Yüzlerce senedir insanlığın kanını emen vampir sistemler. Sömüren, sömürme kanunları çıkaran yiyip yiyip insanlığı bitiren Afrika'yı köleleştiren sistemler Allah'ın izniyle çekilip tarih çöplüğüne atılacak fettebiha şeriatçı olacaksın diyor allah Teala Müslüman da komunisten, teröristen şeriatçıdan Allah'a sönüyor. ama oh, çok iyi Müslüman çok iyi Müslüman Neresi çok iyi Müslüman? Etliye, sütlüye, tuzluya, biberliye, şekerliye, unluya, değirmenliye karışmaz Allah'ın izniyle. Huri mübarek. ha, Şeriatçı olacaksın. Resulullah'a diyor, sallallahu aleyhi ve sellem efendimize. Kur'an. Yerden göğe kadar şeriatçıyız. Çünkü peygamberimiz şeriat peygamberidir. Medeniyet kurmuş peygamberim var benim. İnsan hayatı neye ihtiyaç duyuyorsa, insan nasıl yaşaması gerekiyorsa, onu sistemleştirmiş bir dinim var. Benim dinim, ondan bundan yamalanacak bir şey değil ki. Ticaret kanunu oradan, medeni kanunu buradan, ceza kanunu öbür taraftan, e tabi şeriatı bırakarsan, şeriatsızlıkla övünç duyarsan şeriat isterok diye sirkeci meydanında yürüyüş yaptırıp aslında şeriatı devirmek istediğin sonradan anlaşılırsa elbette birden bir ortada kalınca ceza kanunu oradan, medeni kanunu buradan, ticaret kanunu Almanya'dan alırsın. 100 sene sonra da daha önce kanunlarını aldığın patronların Gel buraya gel buraya diye parmağıyla işaret eder sana. Gelmiyorum dedin mi de tokatı patlatırlar tabii. Çünkü sen onların çekiciliğini yaptığı, vagonluğunu yaptığı motorsuz bir arabada oturuyorsun. Motorsuz arabada böyle gidersin tabii. Nereye götürürse adam seni. Yüz sene sonra terör bataklığına getirdi bıraktı seni. Ya burada ne işimiz var? Ne demek ne işin var ya? Sen beni çek götür demedin mi? Getirdi terör bataklığına bıraktı seni adam işte. Çek dedin çekti adam. Motorun nerede senin? Kısası kaldırdığın zaman öcü şeriat emri dediğin zaman iyiydi değil mi? Ha? İslam asıp kesiyordu o zamanlar. İslam çok kötüydü. Herkesi kesiyordu İslam. Bıçak senin boğazına dayayınca, buyur konuşsana şimdi. Çekiciye itiraz etmesen. Yahu kardeşlerim, bir insan yüz sene bir haramı işler de, cahilliğinden, günahından, gafletinden neyse, işler işler. Tövbe eder kurtulur. Yahu Allah'ın dinini karşısına alır mı bir Müslüman? Beğenmedim ya Rabbi senin dinini der mi ya? Bunu iblis bile direkt söylemez. Evirir çevirir de öyle söyler herhalde. Ben seni beğenmiyorum demedi iblis zaten. Bu Adem'i başıma niye bela ettin dedi. Dolaylı olarak söyledi. Elhamdülillah. Bu gaflet bitecek Allah'ın izniyle. Bu gaflet bitiyor da, yeni, mübarek, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Hüsame gibi sarılmış, Eles İbni Malik gibi sarılmış mübarek bir nesil geliyor. Arşa doğru yürüyen, yüreği hür bir bu ümmete ait gençler geliyor. Bu gafil kafalar sığınacak yer bulmalıdırlar. Hemen tabii çekicinin şoföründen rica edeceklerdir. Bu çocuklar motor getiriyor dikkat et diye. Yine çekiciden yardım isteyecekler. Ne yaparsa yapsınlar. Ne yaparsa yapsınlar. Bu mübarek dinin parçalara bölünmesini beceremeyeceklerdir. İşlediğimiz, dedelerimizin işlediği hatalardan şundan bundan dolayı Allahu Teala bizi bir bir asır böyle cezalandırmayı murad etti. Bir gafletimiz oldu, bir yanlışımız oldu, onu o bilir. Dilerim bu cezamız erken bitsin. Erken bitsin, Rabbim bizi şeriatımızla baş başa bıraksın. Amin. Sabaha kadar teheccüd kıldığımız gecelerimiz, akşama kadar aziz mümin olarak bu topraklarda dolaştığımız, Allah'ın kuluyum demeyi kimlik olarak ortaya koyduğumuz günleri Rabbim bize getirsin. Amin. Elbette ve elbette, elbette Allah her şeye kadirdir. Bir gecelik iştir diyemem Allah için bu. Bir gece 12 saat çok uzun bir zaman Allah'a göre. 12 saat ya. Dünyanın yapılması bile bu kadar tutmaz. Saniyelik iş bile değil Allah için. Ama hak edenlere elbette Allah bunu verecek. Önce camideki adamların karşı çıkacağı şeriatı niye gönderecek ki Allah bize? Eyvah çocuk feraceye girdi yandık diyen güya da Müslüman takva, dindar, belki de tarikat dersi var, birisine şeriat verse Allah, hepten cehennemlik gidecek. Vaktinin gelmesinin, acele olması için dua ediyoruz. Elhamdülillah, Muhammed Aleyhisselam'ın delikanlıları, gencecik kızları, hazır şeriatı karşılamaya, elhamdülillah, din üzerinden ekmek yiyen, maaş alanlar düşünsün, o gün nasıl yüzlerinin kara olacağını. Yüz senedir kürsülerde, bu ayetlere dokunmak doğru değil, bunları anlamaz insanlar deyip, Allah'ın kullarından, Allah'ın ayetlerini, yüz senedir gizlemenin ağrıyla dirilecekler kıyamet günü. Bu zamanı değil şimdi. Neyin zamanı şimdi? Terörün zamanı. Fuhşun zamanı, Hırsızlığın ala zamanı, he? her türlü ahlaksızlığın hep en iyi zamanı, Allah'ın şere olan, madem siz bu kadar hak hürriyetçisiniz, e iki günde şeriatımızı hak verin de, biz de şeriatçı olalım bari. Her türlü rezilliğin, Lut aleyhisselamın kavminin, helak olmasına, şehir olarak göklere kadar kaldırılıp yere fırlatılmasına neden olan suç bile, yasal teminat altına alınıyor da, yahu Allah'ın Medine'de indirdiği şeriatı nasıl suç olur ya? Tamam istemiyorsanız istemeyin. Alın o rezillerle beraber kendi medeniyetinizi yaşayın, bizi rahat bırakın. Bizi rahat bırakın. Biz şeriatımızı istiyoruz. Ben şeriatsız olamam. Ben Rabbime mümin olarak gitmek istiyorum. Zamanı uygun olmayan ayetlerin bulunduğu Kur'an'ı kimse benim arkamdan okumasın. Böyle bir Kur'an da istemiyorum okunsun bana. Şu ayetlerinin zamanı değil. Böyle bir Kur'an sana okunsa ne olacak arkandan? Bütün ayetleri, olduğu gibi bütün zamanlar ve bütün mekanlar için olan Kur'an bizim iman ettiğimiz Kur'an'ımızdır. Lüks binalarda okunmaz ayetleri var mı Kur'an'ın? Ya bu salonda uygun değil. Neresi burası? Burası Yahudi salonu mu? Mecusi salonunda mıyız ki? Burada bu ayetler uygun değilmiş. Mecusilerin salonunda mıyız? Ateşe tapınılan bir salonda mıyız biz? Bu ayetlerin zamanı değil. Bu toplantı uygun değil. Nereye uygun değil? Bu ayetlere, bu toplantı uygun. Vallahi Allah'ın ayetleri doğru ama bu salonu, bu toplantı biraz şimdi şey, lüks bir toplantı. Bunu şimdi açmayalım. Ya böyle düşüneceğiz. Ama Sultan Fatih'in topraklarında yaşama şansımız olduğu için de süper Müslümanlar olarak öleceğiz, gideceğiz. Ee şanslı kullarız tabii. Bir kere kura çıktı bize Fatih'in çocukları. Görmeye görsün seni Fatih mahşeri yerinde. Gösterir sana İstanbul'da oturmak ne demekmiş. Kardeşlerim, ezan, şeriatın ta kendisidir. Dolayısıyla ezanı duyuyorsun da, içeriğini niye kabul etmiyorsun? Namaz, şeriatın ta kendisidir. Şeriat demek namaz demektir. Kim şeriata karşıysa, şeriatın en büyük direği olan namaz onun üzerine kılınmamalıdır ilk vasiyeti de şeriatçı değilim şeriatın direği olan namazı da kılmayın arkamdan davul çalın zurna çalın koyun beni mezara desin madem böyle oluyor böyle vasiyete gelince yok namazdan büyük şeriat olur mu ya en büyük direği şeriatın namazdır oruç şeriat demek bir kelime oyunuyla çökertmek istiyorlar bizi. Bunların hepsinin özü kelime oyunudur. Şirat teklif edilemez. Namaz kullanabilir. Tabi namaz iyi bir şey. Şirat olmaz. Ne demek bu ama? Bunu bilinçli oynuyorlar. Anlayanlar bilinçsiz de olsa, anlayanlar bilinçsiz de olsa, Konuşanlar bilinçli konuşuyor. Namaz kılabilirsin. Namazcı bir toplum isteyemezsin demek istiyor sana. Namaz kıl. Çok iyi. Üstelik sen hep namaza gitsen de o borsayı ayarlasa daha memnun olur. Çünkü sen iki de bir borsa borsada oturursan hesaplarla oynarsın, çalıp çırpamaz. Sen camiye git hoca abi. Sen camide dur. Hayır vaktinde ezan okulunca camiye gideceğim namazdan sonra da borsaya geleceğim faizli işlem yapmayacaksınız burada Heh, bu olmadı işte şeriatçılık yok şimdi, şimdi şeriatçılık oldu munafık karakteridir şeriat düşmanlığı münafık ne demek? yüzeysel olarak Allah'ın temiz kulu ama maddiyata gelince Allahsız bir toplum şeratsız bir toplum istiyor Ümmeti Muhammed çok badireler atlattı kardeşlerim. Ne işgaller gördü. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin vefat ettiği hafta bile Medine'nin işgali planları yapıldı. İrtidad edip dinden çıkanlar oldu. Ama Allah bu dine, Ümmeti Muhammed'e zeval yazmamıştır. Çöktüremezler İslam'ı. Bak, yüz senedir, bin bir hileyle, yüz binlerce askerleriyle işgal ettikleri topraklarımızda, her türlü propagandayı yaptıkları halde, Kur'an'ı 20 sene okunması yasak kitap haline getirdiler. Ezanlarımızı susturdular. Kur'an okutan hocalarımızı yüzlercesini iptal sallandırdılar. İskilip'le atıfın kafasındaki sarık Resulullah'ın sarığına benziyor diye suçsuz yere idam ettiler, şehit ettiler. Onun cesedini sokaklarda bıraktılar ibreti alem olsun diye. Köylerde bir insanlara besmele çektirenleri zindanlara attılar. Okullarda maymundan geldik, havadan geldik, civadan geldik ama Allah yaratmadı diye elli sene okuttular. Her türlü tehdidi yaptılar. On senede bir ihtilaller yaptılar. Asarız keseriz bin sene doğrarız Dikkat edin dediler. Dünya bizden yana siz yalnızsınız, cincisiniz, çapulcusunuz dediler. Öcüsünüz dediler. Şöyle evleniyorsunuz, böyle boşanıyorsunuz diye yatak odalarımızı bile çirkin göstermeye kalktılar. Onların hesabı gerçek olsaydı, İblisin planları tutacak olsaydı, bugün değil şeriatçı, değil Allah'ın şeriatına kurban olmaya hazır olan, Allah diyen tek bir gencin bile olmaması lazımdı. 80 sene Allah diyeni üniversite koridorlarına sokmadılar. Başı örtülü veya baş örtüsünü işaret eden bir şeye yüzündeki iki tane kıla bile müsaade etmediler. Üniversitelerden uzak tuttular. Bilimden uzak tuttular akıllarınca. Ama onlar kışkırttıkça Allah'ın melekleri ümmeti Muhammed'in delikanlılarına Meryem'e üfledikleri gibi ruh üflediler ve şeriatçı bir nesil geldi elhamdülillah. Yapacakları hiçbir şey yoktur artık. Kaçacak delik de bulamayacaklardır çünkü mülk Allah'ındır. Kuzeyinden güneyine kadar, doğusundan batısına kadar, kutuplardan kutuplara kadar Muhammed Aleyhisselam'ın adı yazılacak bu topraklara. Hiç kimse bunu önleyemeyecektir. Kaçacak kutup bile bulamayacaklardır. Kutup ayılarından bile medet umacak hale geleceklerdir. Çünkü Allah'ın şeriatı sönüp gitmek için değildir. İsa aleyhisselam göklere kaldırıldığı için dini yok oldu gitti. Ama Muhammed aleyhisselam henüz sağken miraca çıktığı için vefat ettiğinde şeriatı asla sönmeyecek bir güneş olarak kıyamete kadar... Aydınlatacaktır, yapacak hiçbir şeyi yoktur küfrün. Kavgaya bile gerek kalmadan, biiznillah silahlı cihada bile gerek kalmadan, küfür çaldığı kimliğimizi, çaldığı motorumuzu kendi elleriyle getirecektir Allah'ın izniyle. Ama tenezzül etmeyeceğiz biz. Senin getirdiğin motoru istemem ben. Sen yolda bozulacak hale getirmiş olabilirsin onu. Biz kendi motorumuzu kendimiz takarız diyecektir Allah'ın izniyle. Yeni nesil Muhammed Aleyhisselam'ın biricik neslidir. Hiçbir kafirin, hiçbir küfür sisteminin yapacağı bir şey kalmamıştır. Petrolcü oldukları onların, madenci oldukları menfaatlerini ilah edindiklerini herkes anlamıştır bu dünyada. Demokrasilerinin daha iyi sömürmekten başka bir işe yaramayacağını Laikliği sadece sahtekarlık için kullandıklarını Bana laiklik kendisine tapındığı dinini istediği kadar kullanma hakkı tanıyan anlayışları sırıtmıştır Allah'a hamdolsun ki bu topraklarda bunu gözlerimizle göreceğimiz kulaklarımıza duyacağımız kadar Mübarek sesler gelmeye başlamıştır Şimdiki karışıklık yolcuların koltuklarda oturuyoruz yüz senedir yahu niye bu arabamız gitmiyor demesinden kaynaklanan heyecandan başka bir şey değildir. Yüz binlerimiz şehit olup gitse de Rabbine yeni gelen nesillerin hareket noktası enerji kaynağı olduğumuz sürece ya Rabbi bütün canlarımız sana feda olsun şeriatına feda olsun değil mi ki? Hamza'nın şahadeti İslam'ın devleti olduysa bugünkü gençlerin fedakarlıkları bugünkü ümmeti Muhammed'in çocuklarının ben Allah'tan başkasına razı olmam küfrün mantığıyla bu topraklarda yaşamak istemiyorum diyen çıkışı enerjisi bir iznillah kıyamete kadar İslam güneşinin sönmeyeceğini hiçbir izmin hiçbir ideolojinin ümmeti Muhammed'i susturamayacağını ölümden korkmayanı tehdit edecek bir şey bulamayacağını kafir anlamıştır artık. Birazcık dünyaya meyli olanlar elbette yahu menfaatim de olsun benim, hani cennetim olsun ama dünyada da güzel yerlerim olsun düşünenler biraz esnetiyorlarsa da bu işi yeni çocuklarına Muhammed Aleyhisselam'ın, Yeni yeni üsamelerine Muhammed Aleyhisselam'ın inandıramayacaklar bunu. Ümmeti Muhammed'in topraklarında nesibeler çoğalmaya başlamıştır. Bu ümmetin genç kızları, bu ümmetin genç delikanlıları, babalarından, annelerinden, onlara din öğreten hocalarından, çok daha güçlü, çok daha fettebiha, şeriatçı ol emrine uyan mümin olarak Allah'ın izniyle bu topraklarda yürüyeceklerdir. Ha biz şehit olmaktan mı çekineceğiz? Rabbimize canlarımızı, mallarımızı, çocuklarımızı kurban etmekten mi çekineceğiz? O herkesin bileceği iş. Herkese göre değişik. Kiminin çocuğu çok değerli, feraceye girdi diye ödü patlıyordur. Feraceye girdiği için evlenemez tabi. Asıl tehlike o. Evlenemez. Allah'ın yazdığı kader bozulur o feraceye girdiği için. Vay be! Vay be! Ey mübarek kadın! Enes'i poşete koyup, Ya Resulallah, kocamdan bir tek bu çocuk kaldı, bunu da sana hediye getirdim diyen be kadın be! Ah be kadın be! O çıtayı o gün öyle yüksek tuttun da, çocuğu ferace giydiği için kıvranan anneler ne yapacak kıyamet günü senin yüzünden ya? Nasıl kıyaslayacak melekler o kadınla o kadını? Kardeşlerim, işte dünya, işte Allah, işte İslam, işte akibetimiz cennet ve cehennem ve Allah'ın kaderi, kesinlikle biz şeriatsız olamayız. Şeriatın olmadığı yerlerde yaşamaya mahkum edilebiliriz. Yüz sene yaşarız. Ama melekler yüreğimizi yarsa da, bir volkan gibi Allah'ın şeriatını talep eden haykırışımızı görseler, yeter Allah'ın bizi cennete koyması için. Ben öyle olurum, belki 500 sene daha şeriatın olmadığı yerlerde yaşarım. Tıpkı Sümeyye, radıyallahu anh'a şeriat değil, Kur'an'ın on ayetinin inmediği bir zamanda, Rabbine ilk İslam şehidi olarak gitti. İlk İslam şehidi olarak gitti. Yarın, İslam'ı şeriat olarak tatbik etmiş bulunan Ömer bin Hattab'la baş başa dirilecek. Aynı cennete girecek. Herkes yerini seçsin kardeşlerim. Herkes yerini seçsin. Zamanı değilse şeriatın şimdi yine yer seçsin şüphesiz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.